وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَهُ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِى النَّارِ Değerli arkadaşlar, Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullah'ın kitab Tevhid adlı risadesini okumaya devam ediyoruz. Bu hafta almak istediğimiz, şark etmek istediğimiz konu kaderi inkar edenlerle ilgili bir bahis olacak müellif rahimallah burada bizlere şöyle bir başlık zikretmiş ba bu maça fi munkiril kader kaderi inkar eden kaderi kabul etmeyenler ile ilgili gelen deliller delillerin toplandığı ba bölüm biliyorsunuz sayetten birçok e, ilim ehlinin de zikrettiği gibi kader sırrı Allahî fi halkı Allah Teala'nın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 Allah-u Teala'nın bildiği şeylerdendir. Yani allah Teala'nın ilmi ile bilinen, ilmi ile bildiği, ilmi dahilinde olan şeylerdir. allah Teala sonra hadisleri de zikredeceğiz. Gökleri ve yerleri yaratmadan elli bin sene önce ne yaptı? Kaleme yaz dedi. Kaleme yaz dedi. Kalem ne yazayım dedi? Kalem ne yazayım dedi?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 Bir de arkadaşlar üçüncü merhale, üçüncü e, husus allah Teala bu bilip yazdığı şeyleri ne yapar? Diler. Çünkü Allah-u Teala'nın dilemesi olmadan bu kevmde bu dünyada yeryüzünde bir yaprak dahi ne yapamaz? Kıpıldayamaz. Allah-u Teala'nın meşiyeti dahilinde meşiyetiyle dilemesiyle ne var Var olan allah Teala'nın ol dediği şeyler olur.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 istemesiyle iradesiyle meşyetiyle alakalı. Şeyh Salih Al rahimahullah burada güzel bir örnek vermiş. Onu da sizlerle paylaşalım. Çünkü şeytan bazen insana bu baktan yaklaşabilir. Metkeli musluklara yaklaştığı gibi. La ucha Allahu ma Onlar ne diyorlardı? Allah dilemeseydi biz ne yapmazdık? Allah işi koşmazdık. Ortak koşmazdık. Böyle ne yapıyorlar? Kaderle ihtiyac ediyorlar. Yani kaderi Mazeret olarak sunuyorlar. Bir kere baştan bilmemiz lazım ki bu mazeret, bu özür, makbul olan bir özür olsaydı allah Teala bunu kimlerden kabul ederdi? Müşriklerden kabul ederdi. Yani müşrikler ne diyorlar? Allah bilemeseydi biz ortak koşmazdık. Yani o da sanki ne var? Biz ortak koşmaya zorlandık. Gibi. Şek s-sâlel-u'ateymin ki Mesela bir insanın iş aradığını düşünün, iş arayan bir insan düşünün. Gazetede, gazete girerlerinde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 iraden var. Ama bütün bunlar yeryüzündeki bütün her şey allah Teala'nın neyi dahilinde arkadaşlar cereyan ediyor? <gülüyor> İlmi <gülüyor> ve her şeyi yani yazması ve dilemesi ve o dediği şeyi senin için ya. ne yapması? Ya. Yaratması dahilinde cereyan ediyor. üçüncüsü bizler kader konusunda ehl sünnet ve cevap olarak iman ederiz ki hidayet allah Teala'nın bir insana yani insanın doğru yola ermesi ve dalalet, sapkınlığa yanlış yol düşmesi kimin elindedir? Allah-u Teala'nın elindedir. Yani hidayet veren de Allah'tır, dalalete düşüren de allah Teala'dır. Allah-u bir Teala kimseye hidayet veriyorsa bu onun allah Teala'nın bir lütfudur. ona okulabilir bir vermiş olduğu nimetidir, bahşet, bahşetmiş olduğu bir nimettir. Allah-u Teala bir kulu saptırmışsa eğer, bu onun hikmeti ve adli gereğindedir. Yani bu kul onu hak ediyordur ki allah Teala onu ne yapmıştır? Allah-u Teala'nın Kuran-ı Kerim'de zikrettiği gibi onlar sapınca Allah-u Teala onların kalplerini ne yaptı? Kaydırdı. allah Teala onların kalplerini kaydırdı. Tabi arkadaşlar daha sahabe döneminde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Kur'an ve sünnetten Nebi aleyhisselatü vesselamının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 az önce zikretmiş olduğumuz kaderin ilk mertebesi olan ilim sıfatını ne yapanlar? Reddedenler, inkar edenler. Diyorlar ki allah Teala ne yapmaz? Hiçbir şey bilmez. Ancak kul o işi yaptıktan sonra allah Teala ne var? Bilir. Bunlar ilim ehlinin ittifakıyla kafirdiler. İbn-i Amr radıyallahu ki Allah-u onlardan hiçbir şeyi kabul etmez. Çünkü Allah-u Teala'ya bu neyle bahsetmiş oldular? Cehaletle. Yani yeryüzünde düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala'nın bilmediği, daha önceden bilmediği ilmiyle kuşatıp bilmediği şeylerin olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde de kafir olmuş Ama diyor ki ilim ehli, zamanla bu fikre sahip olan, gulat, aşırı giden kararı imkan edenler ne yapmışlar? Yok olup gitmişler. Ama inanın arkadaşlar bugün, maalesef üzüntüyle söylemek gerekiyor ki,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 en doğru görüş olduğunu söylüyorlar İlahiyat fakültelerinde. Bunu kendi kulaklarımızla duyuyoruz derslere gittiğimizde. Allah Teala genel manada bilir ama kulun cüzi olarak yaptıklarını ne yapmaz Allah Teala bilmez. Ancak diyor kul onu yaptıktan sonra bilir. Aynen bunu söylüyorlar. Yani Allah Teala'ya ne yapıyorlar bir cahillik, bilmemezlik isnat ediyorlar. Bu da elbette nedir? Yanlıştır, hatadır, küfürdür. Dedi ki kaderi inkar eden gulat, aşırı gidenler allah Teala'nın ilmini inkar ettiler. Ondan sonra gelenler muhtezile muhtezile olan kimseler, bu meselenin savunucuları ne yaptılar? Allah-u Teala'nın dilemesini, Allah-u Teala dilemesini ve kulların fiillerini Allah-u Teala'nın yaratmasını inkar ettiler. Yani dediler ki allah Teala yani dilemesi ve ee, kulun fiilini yaratması diye bir şey söz konusu değildir. Kul kendisi diler ve kendi fiilini kendisi yaratır dediler. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadislere baktığınız zaman bu görüşle bu görüşerdi diye olabilecek yüzlerce hadis var. Hatta yani ilimhki bunların 500 binlerce olduğunu söylüyor İbnü Kayyim rahim Allah. 500'e yakın delil var diyor bunların aleyhine. Yani Allah Teala'nın bir meşiei'nin olduğuna allah Teala'nın kulların fiillerini Allah'ın yarattığını. Allah-u Teala ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de İsmail abi? Allahu u kulli şey. Allah-u kulli şey. Ne demek bu ayet? Herkes anlamıştır herhalde. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey ifadesi Türkçede de olduğu gibi, Arapçada da ne yapar? Umumi ifade eder. Yani her şeyi Allah ne yapmıştır? Şey yapmış. Allah sizleri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 ve bunun sonucu olarak da insan ortaya bir şeyler koymuş oluyor. Ama bu ortaya konan şeyin kendisi tarafından, yani insan tarafından yaratıldığını ne yapmaz? <gülüyor> Göstermez. Onu yine yaratan kimdir? <gülüyor> allah Teala'dır. Nasıl sen çocuğu yaratan Allah'tır diyorsan helev ki anne ve babanın evlenme sonucu olmasına rağmen aynı şekilde insanın kendi ellerine yaptığı, sunduğu şeyleri de yaratan kimdir? <gülüyor> allah Burada neyse burada da odur. Ama muhtezile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 Bunun gerçekleşmesi kime bağlı? Allah bize bırakmış. Ezan okundu. Gidersen, namazını kılarsan Allah Teala'nın şer'i iradesine alır, gerçekleşir. Eğer namaza gidip namaza gitmez evinde oturursan, namazı terk edersen Allah Teala'nın şer'i iradesine olmaz, gerçekleşmez. Bu şekilde ne olmuş olur? Allah Teala'nın diğer üzündeki iradesi gerçekleşmiş olur. Yani Allah Teala'nın mesela yeryüzündeki var olan küfür Ebu Cehil'in allah Allahu Teala'nın hangi iradesiyle gerçekleşmiştir? Kevni, kevni iradesi. Allah Teala kevni olarak ezelden diledi ki Ebu Cehil bu şekilde geldi ve ne oldu? Cehal oldu. Ama Ebu Bekir'in imanı hangi iradeyle gerçekleşmiştir? Yani kevni Hem kevni. Çünkü yer üzerinde hiçbir şey Allah'ın izni olmadan, iradesi olmadan gerçekleşmez. Hem de Allah Teala şer'an ne yaptı Ebu Bekir'den?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 Bir de iradeler var. allah Teala'nın şer'i iradesi var. İstediği dinle bizden yapmamızı istediği şeyler. Bunları da allah Teala ne yapıyor? Bize bırakıyor. Yaparsak bu gerçekleşmiş oluyor. Yapmazsa da gerçekleşmemiş oluyor. Bu manada peki allah Teala'nın irade ettiği kendi olarak bizim yahut da bazı hani şer olarak kötü olarak gördüğü şeyler hakiki manada şer ve kötü şeyler midir? Bize göre öyledir ama bunun arkasında yatan maslahat göre böyle değil. Bunu açıklamıştık hatırlarsınız değil mi? İnsan için bile böyle. Ya yani sen alıyorsun çocuğunu, diyorlar ki biz lazerle çocuğun gözünde yahut da burnunda çıkan bu çıbanı, bu silinceyi yakacağız. Sen çocuğunu elinde alıyorsun nereye götürüyorsun? Doktor. Doktora götürüyorsun, lazerin altına yakmaya götürüyorsun değil mi? Acı verecek bir şey. Onun o çocuk için bu neydi? basamaklı. Kötü bir şey değil, şey değil. Ama senin iraden, senin isteğin ne onunla ilgili olarak? Hayır. hayır. Onun için de hayır aslında bu. Yani bizim için bu böyle bir şeyse allah Teala için yani şeytanın yaratılması, depremler, tamam. e, sırsızın elinin kesilmesinden tutun, başımıza gelen musibetlerin hepsinin ardında da var bir hayır, hayır var. Hayır. Bir hayır var. Anladık mı? Muallif Rahimullah İbni Ömer'den zikrediyor. İbni Ömer e, bu hadis Sahih Muslim'de İmam Muslim bu hadisi, eman kitabının eee başında zikrediyor, başlarında zikrediyor. Eee diyor ki: Ömer vallahi nefsu İbn Ömer bi yedihi Ömer'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً" Şayet onlardan birisinin Uhud Dağı kadar, Uhud Dağı kadar altını olsaydı, sonra anfaqehu fi sabilillah. Sonra onlar da bunu Allah yolunda infak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 Allah-u Teala'ya, allah Teala'nın kaderine iman etmemişler, takdir etmesine, bilmesine iman etmemişlerdir. Bundan dolayı da bu amelleri ne olmuştur, boşa çıkmıştır. Şimdi iman Müslim Rahim'e Allah rivayet ediyor. Yahya İbni Ya'mar Yahya İbni Ya'mar diyor ki, Kal, Kâne evvel man tekelleme fil kader bil basra ma'bedel cüheni. Basra'da kader ile ilgili bu konularda ilk konuşan kimse Mağbet el-Cüheni'di. Bunu kişi kim? Yahya İbn-i Ya'mar. Fantalaktu ana ve Hümeydü ibn-i el-Himyari Ben ve diyor, arkadaşım Abdurrahman el-Himyari hacca'ya da umreye gidiyorduk. Fekulna le min sallallahu aleyhi ve Dedik ki şöyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ashabından birilerini görsek, onlarla oturup karşılaşsak da ona soru sorsak. Fe saalnahu amma Falanca kimselerin kaderle ilgili söyledikleri, konuştukları, görüşleri o peygamberin ashabına sorsak da öğrensek derler. Bakın arkadaşlar. Ehli Sünnet'le cemaatin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur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 daha bir sürü insan var. Farabi, işte, ee, İslam şey İslam filozofları dediler, i̇bn Sina. Senin i̇bn Ömer var, sahabeden bir sürü insan var. Bunlara <gülüyor> niye sormuyorsun sen dinini öğrenirken? <gülüyor> Sadece kaderle ilgili değil arkadaşlar. Diğer konularda da bakın, idat ehlinin en bir özelliğidir. Hocamıza soralım, şeyhimize soralım. Evet, böyle derler. Ama ehli sünnet vel cemaat, Kur'an kaynaklı, sünnet kaynaklı, sahabenin nakilleriyle Navalla dini öğrenme çalışanlar. Bunlar da öyle yapıyorlar. Diyor ki sahabeden birisiyle karşılaşsak da şu kaderle ilgili meseleyi sorsak. Fawfaq Allahu Teala alana Abdullah bin Umar, dahilen fil mesjid. Diyor ki Abdullah bin Umar, Allah Teala bize Abdullah bin Umarı rast getirdi. Abdullah bin Umarı denk getirdi. O da diyor o anda mescide camiye giriyordu. Fekteneftu en basahibi. Biz diyor onu aramızda aldık. فظننت ان صاحبي ساكل الكلام الي diyor ki zannediyordum ki arkadaşım yani abdurrahman'ın hem yeri sözü bana bırakacak ben konuşacağım bunu diyen kim yahya ibnu ya'mur فقلت dedim ki diyor inne kadha inne kadzahara qiblana unasun yaqrauna alquran ve tetfakkaruna alilme yez'amuna an la ve an al amra diyor ki İbn-i Ömer e, ey i̇bn Ömer bizim diyor oralarda, bizim memlekette, bizim tarafta bir takım insanlar zuhur etti. Yakraûn kuran Kur'an okuyorlar. İdat ehlinin bir özelliği de arkadaşlar Kur'an'ı kendi hevalarına göre kendi kafalarına göre anlayıp yorumlamalar. Yani bugün de bakın birçok şirk içinde dolaşıp, yüzen, boğulan insanlara Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri getirerek alakası olmayan, ilgisi olmayan ayetleri ne yapmaya çalışıyor? Kendi havalarına, kendi yaptıkları dalalete yorumlamaya çalışıyorlar. Ve tefakkarun Ve bunlar ilim de talep ediyorlar diyor. Yezu'mun kadar ve Ve iddia ediyorlar ki kader diye bir şey yoktur. Yani Allah Teala'nın ilmini inkar ediyorlar. Allah Teala ne yapmaz. İlmiyle bilmez. Ve en el-emr Olan yaşanan olayların tesadüf olarak. O anda olduğu ve ondan sonra madarlarını bildiğini söylüyorlar. Takale İbn Ömer'in bakın tavrına bakın. Diyor ki: "İde laqita ula'ik bir daha onlarla karşılaşırsan fehdirhum enni minhum beri. Onlara haber ver ben onlardan beriyim. Bu ennahum minni ve onlar da benden beri ve uzaktır. Hangi bakımdan? Mesafe olarak, ölçüt olarak. Ne olarak? Din olarak. Yani ben Müslümansam onlar diyor ne değil? Müslüman değil, veriyiz. Ayrı dinlere mensubuz. Bak, haklarında bu lafı kullandığı, bu sözü kullandığı kimseler Kur'an okuyorlar. ilim talep ediyorlar. Ama heva sahibi insanlar. Kendi kafalarına göre ayetleri evirip çeviriyorlar. وَالَّذ۪ي يَحْلِفُ bihi عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ Diyor ki, Abdullah İbn-i yemin ettiği Allah'ın adına لَوْ li لِأَحَادِهِمْ مِثْمُ uhudin رَهَبًا Onlardan birisinin Uhud Dağı kadar altına olsa, فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه ve onu Allah yolunda, fi sabilillah infak etse, o orta kadar altını verse harcasa ma qabalehu Allah min Allah Teala bunu yani bu orta kadar sadakayı onlardan ne almaz kabul etmez bunu diyor Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum. hatta hatta يؤمن بالقدر ta ki diyor kadere iman ederek bu böyledir. Ne zaman kadere iman ederler? O zaman allah Teala bunlardan ne yapar? Bu sadakayı kabul eder. Sonra bakın Abdullah i̇bn Ömer hemen rivayet. Kendinin görüşünü hemen ne yapıyor? Müslendir. Neyle? Aristoyla Platon'la, Platon'la bunlarla değil. Diyor ki Haddefeni Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh Ömer İbn-i Khattab bana anlattı ki Kim o Ömer? Mesela. Babası. Mesela.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 emaresi, izi olmayan bir adam çıkan geldi. Meşhur hadis. İbn-i Ömer bu hadisi zikrediyor. Hadisin devamında diyor ki bildiğiniz el-iman, aleyhissalâtu vesselâm'a sorunca iman nedir? Sonra cevabını verince iman, en tukmine billah. Allah'a iman etmen, ve melaiketihi, meleklerine, ve kutubihi, ve rusulihi, ve yevmil âhir, kıyamet gününe, ve tukmine bil kaderi hayrihi ve şerrihi, kaderin hayrına ve şerrine iman etmen,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 onların sadaka ve nafakalarının, Allah yolunda infaklarının kabul olmamasının sebebi şöyle açıklıyor. İlla ennehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onlar Allah'a ve rasulü ne yapmışlardı? Kafir olmuşlardı. Kabul etmemişlerdi. Bundan dolayı yapmış oldukları harcamalar ne oldu? Koşa şey gitti diyor allah Teala. Tevbe suresinde. İbni Ömer de bakın, Kur'an'ı bilen bir insan değil mi? Peygamberi görmüş bir insan diyor ki, İbni Ömer'in adına yemin ettiği Allah adına bunların diyor unuttuğu kadar altını olsa Allah yolunda harcasalar ondan kadere iman edinceye dek ne yapılmaz onlardan bu kabul olmaz O hadiste biliyorsunuz arkadaşlar Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Cebrail aleyhisselam imanın esaslarını zikrediyor. Burada Allah'a iman etmek, Allah'a iman etmek denince Allah'a iman etmek denince nedir? Allah-u Teala'nın öncelikle varlığına iman etmek, ondan sonra onun rububiyet tevhidine iman etmek, Rab olduğuna, yaratıcı olduğuna iman etmek, ondan sonra uluhiyet, ibadeti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 Dizleri ne için zikretmiştir? Yani, veya Resulünleri ne için zikretmiştir? Bunları destek olması için manevi bir destek insanlar böyle kendilerine bir şey hissetsin diye zikretmiştir. Diyen insanlar var. Bunlar bir kere neye iman ediyor? Meleklerin varlığına iman ediyor. Halbuki meleklere iman etmek ilk olarak onların varlığına iman etmekle olur. Ondan sonra Allah-u bizlere haber verdiklerinin isimlerini isimlerine iman etmek. Cebrail, Mikail, İsrafil Azrail var mı? Azrail, sayi hadislerde melek olarak bir Azrail meleği yok. O meleğin adı ne arkadaşlar? Melekul <gül> mevd, ölüm meleği. Hadislerde nitelenen, isimden denilen isim, ölüm meleği. El iman li ef'alihim. Onların bizlere haber verilen fiilleri var. Yaptıkları görevler var. O görevlere ne yapacağız? İman edeceğiz. Allah-u Allah. cennetin meleklerinin olduğunu, cehennem meleklerinin olduğunu, bizlere haber veriyor. Mikail'in görevini haber, haber veriyor. Bunlara ne yapacağız? İman edeceğiz. El-iman bi-sifatihim. Allah Resulü'nün yahut Allah-u Teala'nın bizlere haber verdiği sıfatlara ne yapacağız? İman edeceğiz. Uli-ecnihâ diyor. Onlar birçok kanatları vardır. Meleklerden bahsederken. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i ilk kere gördüm diyor. Bir keresinde gördüğünde nasıl görüyor onu? Altı yüz tane evet. kanadı vardı. Diyor ki gökyüzünün ufukunu ne yapmıştı? Kaplamıştı. Taplamıştı. Buna bu şekilde iman edeceğiz. Bazıları diyor ki ya böyle şey mi olur? olur Değil mi? Evet. Allah Zavallı'nın kitaplarına iman nasıl olur? <gülüyor> Öncelikle iman edeceğiz ki bu kitaplar Allah tarafından gönderilmiş hak olan kitaplardır. Ve bunlarda zikredilen haberlere ne yapacağız? İman edeceğiz. <gülüyor> Nesk olunmamış kitapların hükümlerine ne yapacağız? İltizam edeceğiz, bağlanacağız. Tabii ki tek bir tane tekrar nesilmamış. O da hangisi? Kur'an-ı Kerim olan. Allah Teala'nın Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderdiği o mukaddes e, mübarek kitap. Buna ne yapacağız? İman edeceğiz. Ölçü kitap olacak. Yani diğer kitaplardan bize nakledilen Tevrat'tan, İncil'den Zebur'dan nakledilen haberlere nasıl yaklaşacağız? Kur'an açısından yaklaşacağız. Kur'an-ı Kerim'in inkar ettiğini biz ne yapacağız? İnkar edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e uygun olan onaylanan haberlerini ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ses çıkarmadığı, zikredilmediği konularını ne yapacağız? Biz de ses çıkarmayacağız. Konuşmuyoruz onlarla. Ne yalanlayacağız ne de doğrulayacağız. Doğrulayacağız, tasdik edeceğiz. Resullerine iman nasıl olur? İman edeceğiz ki onlar sadık kimselerdir. Tasdik olunmuş kimselerdir. <gülüyor> Onların rivayet etmiş olduğu, onlardan bize haber vermiş olduğu haberlere iman edeceğiz. Onların bize getirmiş olduğu hükümlere, nesk olunmamış hükümlerine ne yapacağız? E, tatbik edeceğiz, onları hayatımızda uygulayacağız. Onların isimlerini öğrendiğimiz, verinin isimlerini ispat edeceğiz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 nisbel edemem. Yani şer sana ait değildir. Yani ya, yolda yürürken ayağının burkulup ya da kanalizasyon çukuruna düşmen senin açısından bir hayır olabilir ama etrafındaki insanlık için bir serçer olabilir ama etrafındaki insanlara baktığın zaman bir hayır. O çukur kapanıyor, başka birisinin düşmesi engelleniyor. Artık insanlar işleri daha düzgün yapıyor değil mi? Bakın ne var? Arkasında bir maslahat var. Ya ayrıca yani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 bu açıdan değerlendirmeli. Mesela Tebuk Savaşı'nda geri kalan üç tane sahabe bakıyorsunuz, yani dünya allah dediği gibi yeryüzü bütün evet. genişliğine rağmen onlara aldı diyor. Allah-u Ama şer gibi gözüküyor bu olayların hepsi. Sonucunda bakıyorsunuz akıbetine bir bakıyorsunuz durumun olayın onlar için bir hayır. Onların, Onlara tövbe edilmesine olmuş bir sebep olmuş. Onlara tövbe edilmesine bir sebep olmuş. Gel rivayete geçelim. An-Ubadet ibn Samit ennehu kar libnihi. Ubadet ibn-i Samit diyor ki oğluna Ya bu ney? Ey evlat! Lentezile ta'mel iman hatta ta'leme enne ma asabeka lem yekun liyukti'ek. Oğluna vasiyet ediyor. Hatta bir rivayette Ebu Davud, Tirmizi ve İmam Ahmed'in rivayetinde diyor ki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 İçtihat et yani çaba sarf et Güzel bir nasip olsun Fekal eclisuni Ubadet-i bin Müsamid yatarken Diyor ki beni kaldırın oturdun Oturtulmasını istiyor Diyor ki ya bu neyl Diyor ki ey ellat inne lan tejde ta'mal iman Ta'mal iman Ve lan tabluğa haqiqatel ilm Hatta tu'mine bil kaderi khayrihi ve şerrihi Bu ribayette böyle diyor Ey evlat allah Teala hakkında hakiki bir ilme sahip olamazsın. İmanın tadını hakkıyla tadamazsın. Ancak kaderin hayrına ve şerine iman ettikten sonra ancak allah Teala'yı hakkıyla bilirsin, tanırsın ve ancak o zaman diyor imanın lezzetine varırsın. Müellif Rahim zikretmiş olur, rivayet ediyor ki oğluna nasihatinde, ey evlat bil ki sana isabet eden sana dokunan, başına gelen şey başına gelmeyecek değildir. Ya yani o senin başına geldiyse, Allah Teala onu takdir ettiyse bil ki o senin zaten başına ne yapacaktı? Gelecekti. Bunu senden artık alıkoyacak, defedecek yoktur. Olamaz, yok. Mama akte kalam yekun li sana başına gelmeyen, sana isabet etmeyen şey de zaten senin başına gelmeyecektir. Bunu bu şekilde bil. Yani diyor ki kadere iman et. Allah-u Teala'nın her şeyi takdir ettiğine. Başına bir şey geldiyse bil ki bu Allah'ın takdiriyle olmuştur. Semihtu Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yakul. O Allah diyor ki Allah resulünü şöyle dediğini işittim diyor evlat. İnne evvela ma kalakallahu'l kaleme. allah Teala kalemi ilk yarattığında ona şöyle dedi. Uktub. Yaz. Kaleme diyor ki yaz. Fekale Rabbi ve mâza Ey Rabb-i Neazim. bakın Allah Teala dilediği zaman, istediği zaman cemadatı cansız varlıklardan da ne yapıyor? Dile getiriyor. Öyle değil mi? "Halaktum maqadirah kull, maqadirah kull şey'in hatta taqum saat Kıyamet saati kopana dek olacak olan her şeyi yaz. Kalem'e yazmasını emretti." Ya bu سمعت رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem يقول: <gülüyor> "Men mato minni." Ey evlat diyor. Ben duydum ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim? Bu itikattan gayrı, bu itikad dışında ölürse fele minni. Benden değildir. Yani doğru itikat inanılması gereken. itikat hangisi o zaman? Bu arkadaşlar. allah Teala rivayette, Müslim'deki rivayette Allah-u Teala semavat ve arzı, gökleri ve yerleri yaratmadan elli bin sene önce kaleme ne dedi? Ya. Yaz emri. Ya takdir etti. Ketepe yazdı Allah'ın ve kâne arşu al ma'a ve arşı da allah Teala'nın diyor suyun üzerindeydi. Bakın su denen şey mahluk. Allah-u Teala'nın arşı mahluk. Bunlar var. Allah-u Teala yaratıyor ve yazıyor. Ondan dolayı ondan dolayı arkadaşlar İdim eskiden beri konuşmuş. Allah-u Teala'nın ilk yarattığı mahluk yaratık kalem mi değil mi? Diye. Bu rivayetten anlıyoruz ki kalemden önce ne var? Su var, su. Su var ve arş var. Allah-u yaratmış ve bu yerlerin ve göklerin yaratılmasından 50.000 bin sene önce olmuş bir olay. 50 bin sene önce olmuş bir olay. İbn e, İmam Ahmed'in rivayetinde ise İnna Wallamahalaq Allahu Taala al Allah Oktub fajrati huwa Allah yazdı ve kalem de o andan itibaren kıyamete kadar olacak. Her şey ne yaptı yazdı. Her şey oldu yani yazıldı. وفي روايه في في روايه ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه rivayetinde ise bu hadisin ifadesinde şöyle bir şey var Kaderin hayrına ve şerrine iman etmeyeni Allah Teala ne alır ve yakaraz cezalandırır Yani biz de biliyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu zikretmekte. Şöyle buyurmakta. makto: "Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin in qabli an nebraha." Bakın, dedik yani 500'den fazla İmam Tayyip Rahimehullah kaderle alakalı o Mutezile'ye reddiye olabilecek bir nitelikte delil var olduğunu, delillerin olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi bakın diyor ki Allah Teala Ma asaba min musibetin fil ard fala fi anfusikum illa fi kitab Her isabet eden, yaşanan, yahut sizlerin kendinize, bedenlerinize, nefislerinize isabet eden her şey kitapta yazılıdır. Min qabli en nebraha. Onları ne yaratmadan önce yazılıdır diyor. Min qabli en nebraha. Onları yaratmadan. Henüz onları yaratmadan önce onları nerede yazdık diyor Allah Teala? Kitapta yazdık. İnne <imle> daelki ala Allah Bu ise Allah Teala'ya çok kolaydır. Yani i̇nsan olarak düşündüğün zaman yani hesaba girseniz, 50 bin sene önce yerlerin ve göklerin yaratılmasından 50 bin sene önce yer ve gök yer ve göklerin büyüktüğü ise biliyorsunuz geldiği şekilde, ne kadar devasa mahruk adı mantıklar. Allah diyor ki bizler yer üzerinde isabet eden ya da sizlerin nefislerinizde isabet eden her şeyi kitapta yazdık onları yaratmadan önce kitapta yazdık. İnne dâleke alallâhiye ve Bunların hepsi Allah için çok kolaydır. Allah için çok kolaydır. Bu şekilde allah Teala ne yapıyor? Bizlere ilminin ne kadar kuşatıcı olduğunu yani yine diğer bir ayette o ayet okuyordum. allah Teala bizlere ilminin ne kadar geniş olduğunu ilminin ne kadar kuşatıcı olduğunu zikrederken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 Vale rot bin vale ya biz illa fi kitabin muvin bakın yerin karanlıklarında yerin dibinde olan bir tane hububat buğday ya vale rot bin veya ya ot bir yaş bir tane vale ya biz da kuru bir şey kuru bir tane illa fi kitabin muvin onun katında bir kitapta nedir? apaçık olan her şeyin apaçık yazılı bir kitapta yazılıdır. Kayıtlıdır. Biliyor ve yazıyor. Bakın arkadaşım. kaderin mertebelerini saydık ya en i Sünnet bunu kendi kafasından uydurmuyor yani. Hepsinin birer neyi var? Delili var. <gülüyor> Hatta Şeyh Sallallahu Aleyhi burada çok güzel bir şey söylüyor. Şu ayetin tefsirini yaparken diyor ki Zulümatun fevka ba'd Zulümatun fevka zulümat Karanlıklar üzerine karanlıkları düşünün. Gecenin karanlığında, denizin karanlığında, denizin dibinde bulutlu bir havanın getirmiş olduğu artı bir karanlığı düşünün. Evet, o denizin o dibindeki o taneyi düşünün. Onu kim biliyor arkadaşlar sence? allah, ın allah, ın allah Teala biliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? ilmi? Yani kadere bir böyle iman etmek var. Böyle iman eden Allah-u nasıl takdir eder? Nasıl bilir? Bir de bu Yunan felsefecilerinin peşinden giden e ee, serseri mayınları gibi sağa sola savrulmuş, akidelerini nereye oturtacaklarını bilmeyen insanların Allah inanışına düşünün. Değil mi? Hangisi daha takdir ediyor Allah'tan, büyütüyor, tazim ediyor, bütün türlü iman ediyor? Elbette ki Allah'tanın ilmi her şeyi kuşattığını ağan söyleyen iman eden. Muallif Rahimahullah burada bizlere yine başka bir rivayet zikrediyor. Diyor ki, Ali İbni Deylemi kal, eteytu Ubey ibn-i Ka'b radiyallahu anh. Yani Ubey ibn-i Ka'b radiyallahu anh biliyorsunuz sahabeden, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisine gelip dediği şöyle dediği bir insan. Diyor ki, Ubey ibn-i Ka'b Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün beni çağırdı ve dedi ki diyor, Mana lem yakun illal ladina kafaru min ahlil kitabi vele müşrikina munferikina hatta ta'tiyhum el suresini ay nusul ismuhu ay diyor hocam gel dedim bana bu sureyi okudu diyor Sonra dedi ki diyor Aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inallaha emarani an aqra'a an aqra'aha aleykey ay ubey Bu sureyi sana okumamı bana emreden Allahu Tealaıdır. Yani bana Allah Teala emretti ve dedi ki bu sureyi ubey'in oku bu sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü fekal ey Resulullah sen maniyallahu lek Allah benim ismimi söyledi mi sana? Şaşırıyor ya sahabe. Yani. Düşünebiliyor musunuz? Hani geçen derste söyledik. Allah Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın vefat etmesi bu ümmetin başına gelen en büyük musibet. En büyük bela değil mi? En büyük sıkıntı, en büyük dert. Niye? Yer yüzü ile gök arasındaki haberleşme kesiliyor diyor. Şunu biliyor musun? Yer üzerinde gezen bir insan var. Allah Teala ona demiş ki Balancaya git şu soruyu oku. Allah'tan yeryüzüne inen ne var bakın? Bir vahiy var. İnen çıkan haberler var. Değil mi? Sahabe şaşırıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü. Allah'ın Teala beni böyle isimlendirdi mi yani? Değil mi? Adım söyledi mi sana? O ibn-i Kâh mı dedi? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam naam, evet. Fe bekâ radiyallahu anh bukân buke aferah. Ve mutluluktan bu sahabe ne yapıyor? E, Ağlıyor. Bu hadisin İmam Bukhari arkadaşlar rivayet etmiş. Aynı şekilde İmam-ı Müslim rivayet etmiş. Yani sahabenin faziletlerinden bir tanesi de bu. Ubey ibn Ka'b, "Fekultu fi nafsi şey'un min el-kader." Bu zat geliyordu ki Ubey ibn Ka'b, "Ey Ubey, yani içimde kaderle alakalı bir şey hissediyorum. Şüphe var. Bir sıkıntı var. Maruzatım var. Bana ne diyor söylesin? Diyor ki bana, "Fehaddisni bi şey'in in lallahe, lallahe yuzhibuhu min qalbi." Bana diyor bir şey, bir hadis bahset Bir şey söyle ki, Allah Teala bu kalbindeki şeyi gidersin, götürsün, atsın. فَقَالَا ذِيوَكِ اُنْفَقْتَ مِثْلَ اُحَوَدٍ ذَهَبًا مَا تَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ Ve kolay bir şey söylüyor. kadar Allah yolunda altın harcasan, onu infak etsen, Allah Teala bunu senden kabul etmez. Ta ne zamana kadar? Kadere iman edene kadar. Ve ta'lam enne ma asâbeke lam yekun li yukti'ek ve ma akta'aka lam yekun li Sana isabet eden, başına gelen şey zaten isabet edecektir. Seni seni aşıp başka bir şey isabet etmeyecektir. Sana yazılmış muhakkak takdir edilirse başına gelecektir. Sana başına gelmeyen şey zaten başına <gülüyor> gelmeyecektir. Ve muta ala alâ gayri hâlâ lekunte min ehlin nâr. Diyor ki Ubey ibn bu itikat üzerinden başka bu itikattan başka bir itikat üzerinden ölecek olursan eğer lemutte le kuntü min ehlin nar le kuntü min ehli jar ateş ehlinden olundum ateş ehlinden olursun. قال فأتيت عبد الله بن Diyor ki bu zat Abdullah bin Mes'uda geldim. Ve Hudayfe bin el-Yaman. Pes Yemen'in sırdaşı ona geldim. وَزَيْدَ الْنَهَابِتِ Vahiy kâdiflerinden birisi. Zeydik mi sabit'e geldim. فَكُلُّهُمْ Onların hepsi حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi bana Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ne yaptılar? Aynı şeyi anlattılar, naklettiler, rivayet ettiler. Bu şekilde görüyoruz ki arkadaşlar. Ne var? Sahabelerin hepsi bu şekilde iman ediyor, bu şekilde kadere iman edilmesi gerektiğini söylüyor. Kadere bu bu şekilde iman etmeyen kimsenin de amellerinin kabul olmayacağını, kabul edilmeyeceğini söylüyor. Evet. Kadere iman etmenin arkadaşlar birçok yani kul üzerinde etkisi var. Bunlardan bir tanesi Allahü Teala'nın rububiyet tevhidine ne yapmış oluyorsun? Tamamıyla iman etmiş oluyorsun. Yani Allahü Teala'nın rab olarak her şeyi takdir ettiğini, takdir eder önce bilerek takdir ettiğini yazarak bunları dileyip yarattığına iman ediyorsun. Yani bu, rububiyetin bir kemali oluyor. İmanın rububiyet konusunda ne yapıyor? Güçleniyor, kuvvetleniyor. Diyorsun bunu Rabbim takdir etmiş. İkincisi arkadaşlar Allah Teala'ya olan itimadın tevekkülün atar diyor ilim. Kadere olan imanın müşlizi. Çünkü biliyorsun ki her şey Allah Teala'nın takdiriyle oluyor. Ve ona olan senin tevekkülün ne olur? Azap. Ben Allah Teala benim hakkımda ne dediyse o olsun. Tevekkül ediyorum. İtimad ediyorum, değil mi? Öbür türlü ne yapacağını bilemeyen Sarsan tavuk gibi sağa sola sallanırsın. Üçüncüsü diyorlar ki kalbinde İtmi inan, huzur olur. Ha, bilirsin ki mesela bir ev almak istiyorsundur, bir araba almak istiyorsundur, sana denk gelmemiş sana olmamıştır, nasip olmamıştır. Ha, hemen az önce okuduğumuz hadisi hatırlarsın. Ya, o sahabelerin sözlerini hatırlasın. Rivayetleri ne diyor orada? Ma ahtıake lem yekun li usibet. Sana isabet etmeyen, sana nasip olmayan şey zaten sana nasip ondanacak. Ya bilirsin, üzülmezsin artık. Ama bazı insanlar vardır ki, 40 sene önce elinden kaçırdığı o fırsatı hala hava ya, nın ararlar. Keşke, keşke, hani keşke bahsinde aldık ya. Evet. Keşke, keşke derler. Keşke ama şeytanın neydi arkadaşlar? Şey, şey, şeytanın, şeytanın, şeytanın anahtarıdır. Şeyden. Değil mi? Şeytanın amelini ne yapar? İnsanı böyle yaklaştırır. Şeytan gibi ne varsın, keşke, keşke dersin. Dördüncüsü arkadaşlar, kulun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 Bu şekilde kul Kendi nefsini, kendi kadrini bilir. Demin ki okuduğumuz ayet bununla ilgili. Ayetin devamını zikredelim. Dedi ki allah Teala Teala yeryüzünde isabet eden, yahut sizlerin nefislerinize isabet eden, her şey, onları yaratmadan önce her şey bir kitaptadır. Bir kitapta yazılıdır. Ve bu allah Teala Teala'ya nedir diyor allah Teala? Çok kolaydır. Bakın ayetin devamında ne diyor allah Teala? لِكَيْ لَا ala عَلَى Kaçırdığınız, yapamadığınız şeylere üzülmemeniz içindir bu. Yapamadığın, kaçırdığın bir şey var, diyor Allah Allah üzülmemen için. la تَفْرَهُ بِمَا اَتَاكُمْ Size verilenlerin konusunda da ne yapmamanız için, çımarmamanız içindir. Bakın ayet bunu tamamen açıklıyor arkadaşlar. Hadit suresi 22-23 Her şey kitapta yazılıdır ve bu Allah-u Teala çok kolay bir şeydir. Bunun hikmeti de nedir? Kaçırdığınız yapamadığınız şeylere üzülmemeniz, size verilen şeylerlere de şımarmamanız. 5. faydası arkadaşlar kadere iman etmenin başa gelen şeylere ne yapmamak? üzülmemek, sabretmek. Allah Allah takdir <gülüyor> etmiştir diyerek Allah'tanın bu başa gelen şey rahmet ve hikmetiyle hikmetinden sadır olmuştur. Evet. allah Teala rahmetlidir, merhamet sahibidir, rahmet eder ve yaptığı her şey hikmet dahilindedir. Altıncı olarak arkadaşlar, kul Sebeplere yanaşır, sebepleri yapar ama o sebeplere ne yapmaz? Dayanıp güvenmez. Çünkü bilir ki her şey allah takdir Teala'nın takdiriyle tahtir, meydana gelir. Evet burada kalalım. Niyetimizde öbürki bahsi musavvirin resim yapanlarla ilgili gelen bahisi de almak vardı. Ama vakit geç oldu. Ona inşallah önümüzdeki hafta devam ederiz. Sübhaneke Allah'a emanet olun.